Kerem Müslümanlar kıymetli şeylerin badi hava yok olmaması en parlak en cazip şeylerin mesnessi solup gitmemesi katlanılan meşakkatlerin çekilen ısratların boşu boşuna olmaması ancak ahirete inanma sayesinde elde edilir. Dökülen terler, çekilen ıstıraplar ahiretin mizan ve terazisiyle tartılmakla ancak kıymet kazanır. Nice emekler vardır ki dağları yerinden sökecek çaptadır. Fakat bu emeklere bir mükafat, bir karşılık verilmemiştir. Dağı yerinden sökecek, küreyi arzın hareket devrini değiştirecek, insanlığın kaderi üzerinde tesir edebilecek en güçlü, en muktedir kimselerin hareketleri adeta boşuna gitmiştir. Bu hareketlerin boşa gitmemesi ancak ahiret sayesinde olacaktır. İç ıstırapları, bütün teessürler, telehüfler ve hüzünler ancak ahiretle mükafata erecek ve kırık gönüller ancak ahirette tamir edilecek huzura kavuşacaklardır. Resul-ü Ekrem vesselam'ı düşünün. Beşerin en mümtaz varlığı, insanlığın daima kendisiyle iftihar etti, iftihar tablosu fahri kâinatı düşünün. Düşünün ki altmış küsür senelik hayatı içinde dünya zevki namına bir şey tadmadı. Düşünün ki Kisra'nın, Hireklüüs'ün, saraylarının bütün zinet ve debdebesi, İslam'ın hazinelerine aktığı dönemde dahi Resul ü Ekrem dünyanın tozuna, toprağına bulaştırmadı. O sadece adeta bu dünyada ıstırap çekmek, bir hamile gibi büyük bir hakikati doğurmak için ıstırap çekti ama muttasıl ıstırap çekti. Aç durdu, susuz durdu, terkan içinde kaldı, cepheden cepheye koştu, içindeki büyük hakikati duyurmanın heyecanını yaşadı, sesi soluğu kesildi, ne elde etti? Bu büyük ıstıraplı insan, bu insanlığın en büyük çilekeşi ne elde etti acaba? Onun bütün sahi ve gayretini en mensur kabul etmemek, ancak onu ahiretin sultanı görmek sayesinde olacaktır. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam iki gün üst üste karnını doyuracak kadar hayatında yemek yemedi sahabe anlatıyor. Değil iki gün üst üste yemek yemek. Ebu Hüreyre yanına girdim diyor Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın. Oturarak namaz kılıyordu. Otururken dahi ıstırap dökülüyordu kendisinden. Yanına sokuldum selamdan sonra ''Hasta mısın ya Resulallah?'' dedim, kulağıma fısıldadı duyacağım şekilde, ''El ya Eba Hüreyre'' ''Açım ya Eba Hüreyre, onun için kalkamıyorum.'' buyurdu. ''Gözyaşlarımı tutamadım.'' ''La tebki ya Eba Hüreyre'' ''Fe inne şiddetel azeb la yusibul cahih'a ferman etti.'' ''Ağlama Eba Hüreyre'' Daha azabın şiddeti dünyada aç duran kimselere isabet etmez buyuruyordu. Badi hava mı gitti Resul-i Ekrem'in ıstırabı? Boşuna mı gitti açlığı ve susuzluğu? Mahalike göğüs gerenler, bela ve musibetleri merdiven merdiven aşanlar, dağları devirenler, en büyük cihangirler, İnsanlığın afkar ve kalbini telmir eden nebiler çekmedikleri kalmadı ama gördükleri de olmadı. Öyleyse çektiklerinin karşılığını görecekleri bir alem gelecektir. Burada her saiyi muhakkak neticesiyle saiyi yapanın karşısına çıkacaktır. <gülüyor> Ebu Ubeyde Tübnil Cerraha dikkat edin size Rasûl-ü Ekrem'in tanıtması için de ümmetin emini diye tanıtılan Necran Vest'i geldi. Ya Rasûlallah bize iyi bir adam gönder de dinimizi anlatsın. Ya Rasûlallah bize emin bir adam gönder. Kumya ya Eba Übeyde, Kalkaba ya Aba Übeyde, kalk Übeyde. Bu size bir emindir, hakkı ile emindir, bu hakkı ile emindir. Vef tuzaklaşıyordu Nebi'nin sesi geliyor arkadan, bu hakkıyla emindir sesi geliyordu durmadan, Ebu Ubeyde hakkıyla emindi. Halit Ömer tarafından azdedilince Ebu Übeyde yerine kumandan olarak tayin edilmişti. Ama Yermük gibi İslam tarihinde ciddi bir vaka olan, Romalılarla Müslümanlar arasında kazanma ve kaybetmenin kavgası olan bir vakada, kumandan değişmesi demek, her şeyin alt üst olması demekti. Peydeye Hazreti Ömer'in emri geldi. Kumandan sensin Halit senin emrinde bir neferdir. Vaka bitinceye kadar sesini çıkarmadı. Vaka bittikten sonra halifenin emridir. İster dinlersin ya Halit, isterse dinlemezsin. Aldığı nameyi öptü, başına koydu. Ya Eba Übeyde, niçin baştan bana söylemedin? Ne demek ya Halid, senin ne olduğunu, vakanın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl seni değiştirirdim ben o vakada? ete Ömer'in ifadesiyle dünyanın tozuna toprağına bulaşmamış Eba Übeyde. Ondan sonra bütün Şam önlerinde, Anadolu işlerine kadar İslam ordularının başkumandanı. Ömer son ziyaretinde Şam önlerinde ejnatla karşılaştı veba salgını da ortalığı kasıp kavuruyordu. Benim kardeşim nerede diye sordu. Kimsenin kardeşin, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, Ebu Ubeyde dedi kardeşim, çadırına götürdüklerinde Ömer gözyaşlarını tutamadı. Koca baş kumandanın çadırının içinde sadece bir hasır vardı. Ve sadece bir oyun yiyecek kadar harpa unundan bir şey vardı, kırbası vardı, yayın okunu yapmakla meşguldü başkumandan. Ömer gözyaşlarını tutamadı. Eba Übeyde dünya herkesi değiştirdi, fakat senin karşında daima dünyayı mağlup gördüm. Seni değiştiremedi, dediğini duyarız. Veba tırfanlıyordu ortalığı. Ömer ordudan ayrılırken seslendi Eba Hübeyde ''Nereye ya Ömer, nereye Allah'ın kaderinden kaçıyorsun?'' Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Gazabından affına sığınıyorum demek gibi bir şey deyip vebadan uzaklaşıyordum. Ve sonra da Ebu Beydeye mektup yazıyor. Mektubumu eline alır almaz derhal gel. Ömer'in Ebu ihtiyacı vardı. Resulun emin dedi, eminun hakkan dedi, tesbih gibi tekrar ettiği, böylece tavsif ettiği, Götlerde adını anarken çınultu ve inleme meydana getirdiği bu büyük insana ihtiyacı vardı. Namemi alır almaz derhal gel. Namenin arka tarafına çevirdi Ebu Bey de yazdı. Ya Ömer biliyorum, ben şu anda ordumun içinde ve huzur içindeyim. Ve bu hastalığının katıp kavurdu ordunun içinde teserliği verici bir kumandan lazım. Biliyorum ki ben ordumdan uzaklaştırmak istiyorsun. Ve babana isabet etmesini istemiyorsun, ama ben huzur içindeyim." Name Ömer'in eline geçince şıkırıklarını tutamadı, ağladı. Ebu Ubeyde öldü mü? Ölmedi fakat ölmek üzeredir buyurdu. Ebu Ubeyde'nin sahi boşuna mı gidecek? Ağlayanların gözyaşları boşuna mı gidecek? Gönüllerini bir mısra haline getiren, hak diye inleyen bütün insanların içi ıstırapları boşuna mı gidecek? Ceyhun olan gözyaşları boşuna mı gidecek? Eracif içinde canlı yaratan, en kıymetsiz şeyleri değerlendiren, en adi seslere cevap veren, en ehemmiyetsiz ve hakir arzuları isaf eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, Ebu Beydenin sesine kulak vermeyecek mi? Ömer'in feryadını dinlemeyecek mi? Nebi'nin arzu ve isteklerini isaf etmeyecek mi? Yığın yığın çilekeçler, yığın yığın mustaripler, yığın yığın hayatın yükünü sırtında taşımış dağları devirmiş büyük dev insanlar, iç yapıları itibariyle cihanlara sığmayan bu büyükler, sahi etmişler. وَاَنْ لَيْسَلِ الْإِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsana sahinden başka ne vardır? وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ yer يُرَىۜ O yaptığı sahi görecek, yaptığı sahinin neticesi ona gösterilecektir. سُمَّ يُجْزَهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَىۜ En âlâ şekilde eksiksiz ve kusursuz Mevla-i sayeden herkesin sayının karşılığını ifade edecek, yerine getirecek o talihli kimseleri mesut ve bahtiyar kılacaktır. Cenab-ı Hak kulağı sağır, gözü kör, aklı gözüne inmiş her şeyi maddede arayan şu yirminci asrın materyalist insanlarına bu hak ve duyursun, ölümden sonraki hayata göre hayatlarını tanzim etme imkanlarını bahsetsin. Tejdesiz başlara, paslı vicdanlara, ölü duygulara Cenab-ı Hak uçsuzluk insanıylatın. Alla <gülüyor> inna hten el-kalam wa abla an-nazam. Kalamu Allahi il-melik il-aziz il-Allam. Kamaqan Allahu tabarak wa taala fi al-kalam. Wa